Sahne senin İstanbul Zuhal Sarı Hayat bir oyundan ibarettir Bu sözü çok sık duyar ve söyleriz Elbette bu sözü bizlere söyleten etken Dünyamızda yaşanan oyun tadındaki gerçeklerdir Bu oyun tadındaki gerçekler kimi zaman sanat Ve ne yazık ki çoğu zamanda Savaş biçiminde servis edilmekte Bu oyun tadındaki gerçeği hayal kurarak Canlandırmak ve sizlerle paylaşmak istedim Bilindiği üzere dünyamızın Avrupa Kültür Başkenti adında bir misyonu, bir sahnesi var. Dünyamızın bu sahnesini ilk 1985 yılında Atina açıkmış ve onu Florensa Berlin, Paris, Lins gibi görsel ve kültürel renkliliğiyle ilgi çeken dünya şehirleri takip etmiştir. Lakin beni en çok heyecanlandıran Avrupa Kültür Başkenti sahnesine 2010 yılında şerefli komutan Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen mübarek şehir İstanbul'un çıkacak olmasıdır. Bir buluşma, kültür, sanat, yaşam, bir yürüyüş, sivil toplum, yerel yönetim, hükümet. Bu sözleri İstanbul'un tanıdığı filminden hatırlayacaksınız. İstanbul'u dünya kentleri arasında ekonomik ve kültürel açıdan daha da büyük bir çekim merkezi haline getirecek 2010, sizin de katkınızı bekliyor. Hiçbir İstanbullu bu idare kayıtsız kalmamalı. Bir İstanbullu olarak ben de bu çareye kayıtsız kalmamalıyım dedim. haddim olmayarak aldım elime kalemi. Öncelikle tanıdığım herkese İstanbul hakkındaki düşüncelerini sordum. Birçoğu Boğaz, Kız Kulesi ve adalar cevabını verdi. Soru kolay gibi görünüyor ama aslında çok zor. İstanbul o kadar güzel ve efsunkar bir şehir ki özelliklerini ayırt edemiyor. Önceliği bir başka mekana veremiyorsunuz. Bu nedenle Umut Mürarı abimin cevabı çok ilgimi çekti. İstanbul. Askeri bir balo dedi. Çok doğru bir tanım. Renkli maskenin altına gizlenmiş mutlu, mutsuz, sirkin ve güzel çehreler var bu şehirde. Bu baloda sizi kendi düşünce deryanızla baş başa bırakmak istiyor. Satırlarıma kendi hayal dünyam ile devam ediyorum. Başkenti sahnesine öncelikle İstanbul uğrunda verdiği mücadeleyi anlatması için Sultan Abdülhamid'i çıkartıyorum. İkinci sıra, güzelliğiyle insanları mers eden Hürrem Sultan'da. Seyirciye doğru oturduğu saltaraf tahtında eşi Karnı Sultan Süleyman'ı ve ahbabı mimar sınavına yaptırdığı Süleyman camini anlatıyor. Bu arada perdede İstanbul mekanları görülmekte. Hacıvat ve Karagöz'ün sahneye çıkmasıyla etraf biraz daha canlanıyor ve renkleniyor. Eğlenceden sonra Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçinde tüten bir şey. Hava, renk, eda, iklim. O benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Mısralarıyla başlayan Canım İstanbul şiirinin üstadı Necip Fazıl'ı kendi yazdığı şiiri okurken görüyor ve bir ah çekiyor. 90'lı yıllar ve İstanbul. Bu kez buram buram haksızlık kokan taze bir piyaz sunuyorum. Aslında bu seri yabancı değiliz işbirimiz. Dekor şöyle. Bir bina ve önünde mutluluğu özgürlüğü engelleyen bir çit. Ve çitin öteki tarafından milyonlarca gözü yaşta Çitin önünde suçluların binaya giriş yapmalarını engelleyen bir grup selim olmayan akıl ehli. İçeriye birinin sızması halinde yakılan selektörler. Sahne bir an nasıl da medeniyetten uzaklaştı. İzliyorsun değil mi Fatih İstanbul'lu protokol koltuğundan? Soruyorsun değil mi Ulu sana? Bayrağı diktiği İstanbul'u. Yanan selektörleri kim söndürecek? Kim hizaya getirecek onları? Sultan Abdülhamit mi? Tanımıyorsun değil mi bu İstanbul'u? Bizler bıraktığın kadar değiliz. Ama İstanbul'un yine aynı İstanbul. Bütün boğulup bitenlere rağmen ayakta dimdik. İstanbul adam gibi yapan da bu değil mi zaten? Senden aldığı heybetini, duruşunu ve kararlığını halen yitirmedi. İstanbul'un çok heyecanlı. Ona orduyla ile birlikte dua et olur mu? Nasipse 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti sahnesine çıkacak. Her şeye rağmen yitirmediği güzelliğini, şanını sana yakışır bir şölen ile bütün dünyaya sunacak. Ben hayal sahnemi son perdede kapattım. Şimdi sıra sende azizim. Sahne senin İstanbul. Sahne senin İstanbul. İstanbul. Sahne Sahne. Senin İstanbul. Seslendirenler Mustafa Birgin Erdal Göze Temmuz 2009